19. yüzyılın önemli aşıklarından biridir. Kayseri'nin Develi kasabasında doğmuştur. Medrese eğitimi almıştır. Aşık kahvehanelerinde, konaklarda ve hatta sarayda çalıp söylemiştir. Hicivleri yüzünden İstanbul'dan kaçmak zorunda kalmıştır. Tasavvufa ilgi duymuştur. Özellikle hicivleriyle tanınmıştır. Şiirlerinde çoğunun aksaklıklarını, değersiz yöneticileri yerden yere vurmuştur. Hicivle mizah karışımı, Şiirler ortaya koymuştur. Taşlamaları ferdi boyutta değil toplumsal boyuttadır. Bireysel duyguları sağlam bir dil ve içten bir anlatımla şiirleştirmiştir. Hem hece ölçüsünü hem aruz ölçüsünü kullanmıştır şiirlerinde. Hece ölçüsüyle oluşturduğu şiirlerinde dili oldukça durudur. Aruz ölçüsünü kullandığı divan edebiyatı azım şekillerini ortaya koyduğu şiirlerinde ise dili ağırdır. Şiirlerinde atasözlerini ve deyimleri ustalıkla kullanmıştır. Bey kürkünü beğenmiyor köçekler, babasına akıl öğretir çocuklar, yumurtadan burnu çıkan cücükler horoz oldum diye cik, cik ediyor. Küçükler büyüye çorap giydirir, tatlıyı insana acı yedirir, seyrani zamane böyle dedirir, şimdi kişi bildiğine gidiyor.